Sleepy golden storm There's many love before us I know that we are not new In city and in forest They smiled like me and you But now it's come to distances And both of us must try Your eyes are soft with sorrow say goodbye I'm not looking for another as I wander in my time walk me to the corner our steps will always rhyme you know my love goes with Your love stays with me It's just the way it changes Like the shoreline and the sea But let's not talk of love or chains And things we can't untie Your eyes are soft with sorrow Hey, there's no way to say goodbye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 İyi geceler 95.0 Açık Radyo'da Ay Palas programı. Ee, ...çok uzun bir aradan sonra... E, <gülüyor> dört, ...dört yıl sonra... ...oluyor galiba... ...dört yıldan da fazla... ...mart 2000'di galiba değil mi... ...o zamandan sonra ilk defa... ...canlı yayında stüdyoda... Ee, bu, ...bu şartlarda olsun... ...istemezdik tabii... Ee, ...atabotun bahçesinden devam ediyoruz... ...masadan kalk <gülüyor> kalkmadık hiçbirimiz... Ee, ...aynı şekilde... Ben ee, hatta son 10 dakikadan bahsettiğini sanmıştım. Çok evet. uzun bir aradan sonra Derken o yüzden güldüm. <gülüyor> o da iyiymiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok canım, son, Covid vardı. Yani. Evet, Covid'den beri ilk defa 20 buradayım ben. Evet, evet, Mart. Evet. O kadar erken değildir sanki. 21, 22 <gülüyor> filandır buluşmamız diye düşünüyorum. Yo, yo, Bu masa o, mı? Yoo yoo, evet. Arada saniye saniye var işte falan. bir kere canlı canlıyine geldim tekrar. O da burada değildi. O da Barın Handaydı. Ee, ama Tuğçe vardı Cem vardı Osman evet, da vardı evet, evet. pazartesi akşamı kuşağı pazartesi, tam kadro evet. neredeyse bir eksikle <gülüyor> Hilmi'ye de selam olsun Leonard Cohen ile başladık Hilmi'nin en sevdiği parçalardan biridir bu ee, özellikle bu parçasını seçtim o da e, bu elveda demenin bir yolu değil e, diyor Leonard Cohen iyi albümü ...Songs of Leonard Koyne'den geldi. Bu akşam ben öyle... Şimdi şeyden sonra, Ahtovat'un majlisinden sonra... ...down diye. Down, evet. <gülüyor> <gülüyor> ben kalkamıyorum. Yani... E, ...Ozan sağsun olsun çok umutlu ve... ...neşeli. Evet, e, evet. Ve buna ihtiyaçımız var gerçekten. E, Tuğçe... ...durumun ciddiyetinin... ...farkında, farkında ve sürekli... <gülüyor> ...onun altını çiziyor... <gülüyor> ee, ...sen birer... Çok ...kızgın kızgın <gülüyor> ve birer getirecek... ...rock'n'roll <gülüyor> şeklindesin... ...ben... E, ...cuma akşamı bu haberi aldığımdan beri... ...kalkamıyorum, hmm. gözlerimi açamıyorum... ...ve sürekli bir... ...gözyaşı çetesi... <gülüyor> ...şindeyim... E, ...birazcık e, şeyim... E, <gülüyor> ...dolayısıyla... ...bir ayrılık şarkıları seçtim... ...arka arkaya... ...bunun e, bir ayrılık ama... Hasta Vista'sı da olabilir tabii. Ee, olacaktır, olacak. Ee, Peki Tolga neden bütün öfkeli şarkılarını Cem'in programına verip kendine ayrılık şarkılarını sakladın? Hmm. Terapide gibi hissettim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, hislerimizi çözelim şu an ihtiyacımız var hepimizin. E, e, bu size neler hissettirdi Tolga Bey? <gülüyor> <gülüyor> öfkeli şarkılar var programın sonunda kalar kalar. <gülüyor> Boiler vermiyor mu? Var, ee, yani yok aslında. Çünkü öfkeli değilim, ee, üzüldüm yani. E, bu minvade öfkeli şarkılar çok çaldık. Ee, radyonun önemine dair e, bir sürü badire atlattık ee, buradayken. Aslında şey vardı, böyle pazartesilerde e, tuhaf bir böyle bir şizofren bir durum var e, yıllardır Tuğçe. Biliyorsun sen de açıkçası takip Sizden en Yakın zaman değil ama daha çok, çok hani iyisi, böyle elma daha zamanlarında. Çünkü orada e, birkaç ruha <gülüyor> hali var. Şimdi zaman geçince insan geriye dönüp... ya e, işte 30 yıl, hakikaten 30 yıl oluyor yani. Tolga'nın da 23, 20 yıl, 22 sürü yıl olmuştu. Tabii tabii 23 yıl olmuş. Ha gayret, evet, onunki de çeyrek kısır'a <gülüyor> geliyor. Ee, i̇şte ben de 30 yılı devirmek üzereyim yani. Hani radyo ile beraber... <gülüyor> Dolayısıyla orada şöyle bir şey var. Kızgınlık şey yapmak ne bileyim yerlerde sürünmek deyip evet. yer, böyle bir moody bir durum. Ama zamanlarda bizi buna zaten şey yapıyor yani itekliyor her zaman. Yani memleket de zamanda öyle yapıyor. Dünya da aslında öyle yapıyor. Sadece memlekette demeyelim. Çünkü ...hatırlıyorum yani bizim böyle bir... E, ...o Muidi müziklerin olduğu... ...bir dönem var... ...90'larda bir dönem var... ...ya ben geri dönüp... ...şimdi o zamanlar... E, ...şöyle bir şey vardı... Pa şeyden, ...parçalardan Devam. çalıyorum ama kusura bak... Yo, yo, yo. E, ...üftade sokaktı... ...Elmadağ'da bir tane faks vardı... Hmm. E, ...ondan fotokopi alıyorduk... ...o da o fotokopi... ...faksları biliyorsunuz böyle şey... ...hocam ben Karasal yayını bilmiyorum... ...faksını bilmiyorum lütfen... <gülüyor> <gülüyor> böyle konuşalım. O, Ozan ee, bir kağıdı veriyorsun arkadan çıkıyor mu? 3 gün sonra uçuyor üstündeki evet. <gülüyor> ben de öyle ispirt olabiliyor hatırlarsanız dolayısıyla o playlistleri kaydedeceğim diye ben de böyle arşivci bir bünye olduğum için ben bunların ne birinin böyle dosya hala öyle gün almasın diye acayip acayip kutularda muhafaza ediyorum 20 yıl önceki playlistleri ee, bir yerden sızıyor o ışıklar ayrı konu negatif film gibi Hı. Ee, neyse biz bunları yazıyoruz ellemeliyle sonra faxtan kopyasını alıyoruz bir tanesini radyonun e, arşivine bırakıyoruz bir diğerini de playlist olarak önümüze koyuyoruz ama o zaman zaten e, yanımızda dijital parça olmadığı için ya plak getiriyoruz ya cd getiriyoruz hı hı. kaset çok kısa bize dönemli çünkü zor bir operasyon kaset hani parça falan filan ayarlamak. Ee, dolayısıyla ondan da işte şu kaset, bu kaset falan filan yapıyorsun, koca koca çantalarla dolaşıyorsun. Ee, nereden geldim ben bu konuya? Pazar tiştirin muh O dönem işte, <gülüyor> <gülüyor> o dönem geri, heh, ona geri dönüp bakıyorum ben bu şeylere, playlistleri. Hakikaten 90'larda bir dönem var, acayip bir dönem yani. Burada böyle işte, Sticks'ten başlayıp işte bu e, bir biraz önce ortadan bahsediyorsun smoke evet. beacon şunlar bunlar yani herkes oraya ya yani yılların İlyang'ı bile o, o, o şeye girmiş yani o damara girmiş. Evet. Ee, falan filan dolayısıyla e, böyle bir e, dalgalı bir durum var açıkçası Hil o zamanlar. Hilmini bir sanayım. de böyle hardcore bir şey var. Hiddetli bir durum var. Zangır yani zangır. Orada böyle bir zırt, zırt gidiyorsun. Orada bir 6 ay bu gidiyor. Altı ay bu gidiyor falan filan. Ama orada bir ortak bir şey vardı e, bence e, sanki e, ortak bir ruh hali ve bir organik bir e, bir şekilde bağlanıyordu programlar. Tabii tabii o sadece program içerisinde değil tabi o beyolda öyleydi e, plak edindiğimiz albüm edindiğimiz yerlerde öyleydi yazılan çizilenler de öyleydi yani böyle bir şeydi açıkçası. Ama senin la, lakabın yani. vardı o zaman. Söyleyebilir miyim? Hı -hı. Hil, Hı -hı. Hilmi, Hilmi sana gamlı baykuş diyordu o zaman. <gülüyor> Neden acaba? Evet. evet evet onu diyordu hakikaten <gülüyor> Hilmi. İşte bu moodilik. Moodilik evet. olabilir evet. Doğru. Hakikaten öyle diyordu. Ben işte bunları da hatırlayıp hatırlayıp... E, ...cuma akşamından beri bir... E, ...üzüntü içerisindeyim. Ve o yüzden bu ayrılık şarkıları... E, ...geldi. Cohen'inki de gerçekten bu veda etmenin bir yolu değil diye geldi. E, şimdiki şarkı da e, iki hafta önce öldü galiba Chris Christopherson. Hmm. Cohen'le de tuhaf bir bağlantısı var Janis Chaplin üzerinden. Janis Chaplin üzerinden. Evet. E, Chris Christopherson'la Janis Chaplin bir ara beraberler. Aslında Chris Christopherson'ın Cohen'le Janis Chaplin üzerinden bir bağlantısı var. Evet. Demek daha doğru olabilir. Doğru, doğru. <gülüyor> yani karmaşık bir... <gülüyor> doğru. Eee... Gene Chaplin de meşhur bir rakır rak tarihi belki en meşhur hikayelerinden biri olarak e, Chelsea otelinde asansör karşılaştı. Asansörde. <gülüyor> <gülüyor> Açık radyo magazin Ama o tevatür mü değil mi bilmiyoruz bir mevzu var öyle ama. Yok gerçek yazıyor. Yazıyor. Cohen kitabında yazıyor. Evet evet yazıyor da. Yani yazıyor mu ya? <gülüyor> ya o da doğru. O da doğru. <gülüyor> <gülüyor> Chaplin'i soramayacağımıza evet, göre. o yüzden. Gücü de artık mefta. O yüzden. Evet. <gülüyor> Ee, şey eee karşılaşıyorlar Leonard Cohen'le Chris şey, James Chaplin, ee, James Chaplin, Leonard Cohen, Chris Christopherson'u ararken bunu bulamadığı için. Mese ben bunu anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> benim, benim, benim idrak edemediğim bu. Yani Chris <gülüyor> Christopherson'la Cohen'i karıştırdım. <gülüyor> Ama 90'lardaki programlara döndük. Tam da budur yani. Evet. Gerçekten çok doğru. <gülüyor> Her neyse. E, Chris Christopherson öldü. E, ve onun en meşhur parçasını çalacağız. Bu da çok... Ben onu Barbaris Trezant tabii. O, o ikilinin hakikaten o şeylerini çok severdim. Yani hem film hem de. Evet. Güyetler o... ve şeyler. Çok kıymetli. Çok yani. iyi bir country şarkıcısı, e, şarkı yazarı, oyuncu. Böyle güzel de bir duruşu var. İyi filmlerde de oynadı falan. Ama bu şarkısı gerçekten benim için çok mühim. Çok çok dinledim bu şarkıyı. E, çok da yorumlandı. En meşhur şarkısı da olabilir. İyi Kalbim Christopher'sından geliyor. For the Good Times. Güzel Anılar adına bu akşam son bir kez beraberiz tadında bir şarkı. Don't look so sad I know it's over But life goes on In this old world Keep on turning Let's just be glad We had some time To spend together There's no need To watch the bridges That we're burning Lay your Upon my pillow Hold your warm and tender body Close to mine Hear the whisper of the raindrops Blowing soft against the window Make believe you love me One more time For the good times I'll get along You'll find another And I'll be here If you should find You ever need me Don't say a word About tomorrow Or forever There'll be time Enough for sadness When you leave me Lay your hair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 Make believe you Chris Christopherson'dan Delicate for the Good Times ilk albümü 1970'ten geldi. Kendisi de Cohen'le arka arkaya çalarak... <gülüyor> ...ve onun aradığı da magazin... E, ...dedi de, magazinel. <gülüyor> Ama artık bu halka mal olmuş... ...meşhur bir hikaye yani... ...akabinde işte... Anonimleşmiş. E, evet. E, Cohen'in meşhur şarkısı var. Chelsea Hotel Number <gülüyor> Two isimli parça da... ...bu anlattığımız... ...magazin hikayesi üzerinden... ...yazılmış bir şarkı. Evet. E, devam ediyoruz... Ee, şimdi e, sırada bir elbis parçası var elbis biliyoruz kendi parçayı ama velin asılından denileceğiz elbis ee, daha iyi söylüyor diye düşünüyorum billi babanın ee, bu da standarta yani bunu daha önce de konuşmuştuk öbür e, şeyde e, bienalde Nerede, ee, i̇lk dinlediğin versiyon en iyisi gibi gelir. Insanın. Yok hayır kastettiğim bu değil. Normalde biz hani pazartesi kuşağı olarak blok program çok fazla yaptık. Böyle e, sayısız defa bir araya geldik ve bütün programları birbirine bağladık vesaire. Ama benim program hep en sonuncu olduğu için. Herkesin enerjisi <gülüyor> tükenmiş mi <gülüyor> Niye oluyor? Moody çalıyorsunuz sorusu da belki bu olab cevabı da bu olabilir. Sen uykuya hazırlıyorsun artık. Hayır. Değil mi? Zaten burada kimsenin hani şimdi şu enerjiyle evet şimdi de Reject Against the Machine dinliyoruz. Olmaz. Bence yani. çalmayı denesene bir. Ne? Belki farklı etkisi olur. Reject Against the Machine mi? Mesela. Şimdi mi? Ya o tatlı Hı. bir şeyler en azından. Bakarız. Senin bu playlistinde biz ne yapalım? Hakikaten. Bizden enerji bekliyorsun ama O da doğru. Uykuya hazırlıyorsun bizi. Yolda uyuyacağız eve giderken. Bir anlamda saat gelmedi mi? <gülüyor> <gülüyor> ee, tamam. Ee, <gülüyor> ne Will diyeceğim Lansın. bile. Bilinlensin. ama şimdi Tuğçe'den sonra bilemiyorum. Yok, şarkıyı çalalım ondan sonra arada mı? düşünürüz. O nasıl, hangi elbis parçası? Always on my mind. Haa. Evet. Pet Shop Boys yorumu da var. Evet. Evet, evet çok şahane bir parça yani. Ee, yine ayrılık şarkılarından devam ettiğim için ben şey yapıyorum ama. Evet. Çalalım madem. Şimdi arada da Tuğçe için ee, bir. Sert bir şeyler. Sert, sert bir şeyler. <gülüyor>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 I'm sorry I was blind You, you were all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 bilini aslından dinledik always on my mind ee, arada düşündüm bir şeyler ama bilemedim ee, ama başka bir e, istek geldi Nazlı'dan e, Nazlı'nın isteğini şimdi hazır mı? E, hemen e, çalacağız hiç dinlemediğim bir şarkı e, çalıyoruz şu anda direkt çalıyoruz direkt ee, Risk bulur. Direct diye bir grup vardı değil mi? Ee, direct T, Direct böyle şey hı hı. treli. Direct okunuyor evet. diye hatırlıyorum. Ee, ne, ne çalıyoruz? Ee, onu söyleyebilirim ama en azından ee, Lepris e, dan Atonement adlı parçayı çalıyoruz. da Ian McEwan'ın romanıydı değil mi? On, sonra da filme çekildi. O güzel de bir film vardı. Joe Wright'ın Her neyse. Ee, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, evet, Lepristan et dinliyoruz. In a whirlpool, removing pity with a sharp tool. Evet. Ee, ne diyeceğimi bilemiyorum. İçerden <gülüyor> <gülüyor> kahkalar güzeldi. Sabotaj gerçekten. Ee, ama uyandır uyandık mı uyandık yani? Fena ee, olmadı sanki. Şarkının Teşekkürler amacın nazlı. nazlı çok sağ ol. E, bir kere de olsa dinlemiş oldum bu şarkı. <gülüyor> e, her şeyin bir bilki ve sonu. Aynı seferde de olabilir ilk ve son yani e, öyle şey olabilir e, bir bitiş bir başlangıç olabilir Aynı <gülüyor> <da>. <gülüyor> ne diyeceğim bilemiyorum. gerçekten e, çok bir şey, demokratik bir akşam oldu. Evet evet. Söz verildi, <gülüyor> sözler konuşuldu. Evet anlamlı ama Şimdi ayrıcık buradayız. Evet. Nazlı'nın da dinleyip çalmayalım mı? Ama Nazlı'nın kendi programı da var. Kendi yani, programında mı var, çalsın? Var. Kendi programında 70'ler sonrası caz diye çalabilir bunu. Çok da gayet hoş, uygun bir şekilde. Yani yok mu Nazlı programın? Ee... Hocam hani kainatın tüm seslerine açık olmak falan. He? Nerede kaldı? <gülüyor> Nazlı da kainatın sesi değil mi? Ses miydi şimdi bu? <gülüyor> yani Aslında açık şey... radyo kainatın tüm seslerini açık. Tolga değil galiba. Ee, ben... E çok yerinde. Yok açığım. Yani bir kere dinledim sonuçta. Bir kere yani. dinledim. <gülüyor> yani Mecburim. önemli bir kere. <gülüyor> şimdi diren etmedim. Kabul ettim. <gülüyor> evet. Orada hakkını teslim edelim. Her neyse. Ee, şimdi e, madem şeyden devam edelim. Birazcık ap devam edelim Tuğçe'de buradayken. Evet. Ee... Sanki ben de hep böyle ap. Tabii Can Güngör. <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> ne ne bir <benim> moodürlükten. <gülüyor> Cana da sevgiler böyle. Çok sevgiler evet. gerçekten ben de çok seviyorum Can Güngör bütün şarklarını ee, şey değil. Ee, e, Ozan da seviyormuş. Hı? Ozan da iki gündür Can Güngör dinliyormuş. Ya mesela. aralıksız belki de sensin dinliyorum niye bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Olum mu çalalım? Yok ab dedik. Ee, Ariyem dinliyoruz şu anda. Bu arada içeride öyle kahkahalar kopuyor ki yani... Biz burada odaklanmamız çok zor aslında evet. belki uzun sessizliklerin sebebini dinleyici merak ediyor olabilir ya, ama evet insan buraya bir jalüzi perde bir şey koyar. yani. Bunu Masayla aramızdaki biliyor... camın kapatılması Ay, lazım kesinlikle şu kesinlikle çok. Kapımızı mı kapatsak acaba sesten belki biraz en azından mazade oluruz. Yani bilmiyorum ne dersiniz? Veya telefonlarımızı kapatalım şarkı önermezler belki. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse. Ariyem'den e, dinleyeceğiz şimdi. Ariyem'in e, benim sevmediğim bir parçası vardır ama bu, bu, bunu çok seviyoruz. Yine bir ayrılık şarkısı ama bu bir sevgili ayrılığı değil. Bu başka türlü bir ayrılık şarkısı. Ariyem'in e, dörtlü olarak çıkardığı son albüm New and Adventures'in Hi-Fi'den geliyor. Leave. I just stand What I believe That's what keeps me That's what keeps me 95.0 Açık Radyo'da e, umarız son olmayan canlı yayınlarda birinde. Benim için o e, çok uzun zaman sonra ilk olduğu için ayrı bir neşe taşıyorum ama içimdeki hüzünün tarifi yok. E, Arayem'den çok ama çok hüzünlü ve bir taraftan da ama yüksek tempolu, yüksek tempolu. yani. Yüksekti. Ben tatmin oldum <gülüyor> Yani insanı ayakta üzen bir şarkı Ayakta <gülüyor> Ay yine Bu akşam ikinci kere kişnedim. yani Çok hoş oldu radyoda Canlı yayının e, dayanılmaz e, kişilemesi Karasal yayın bunu kaldırır mı K Karasalsa Kişnemesi kaldırır e, Şey Arayem'den Live dinledik ee, New Adventures in Hi-Fi albümünden ee, şimdi de e, bu şarkı gerçekten e, dinleyicilerimize gitsin diye düşünüyorum ee, böyle baş, bir metafor bir mecaz olarak e, arkadaş dostluk ve sevgili ilişkisi gibi ee, radyoda dinleyicisiz olmuyor dinleyicisiz de radyo olmuyor ee, o yüzden, söylemek istemiyorsun galiba ismini. ozan söyler diye düşünüyorum ozan çok severdi bu şarkıyı ve ayrıyeten e, bu konserin bu ilk konserleri hmm. e, bir otelin balo dedik. aynen öyle bir otelin balo salonundaki konserlerinde <gülüyor> e, ozanın da ayrı maceraları vardı ama e, konu o değil e, ikinci albümleri Kendilerinin şarkıyla aynı ismi taşıyan albüm. Evet. Neydi? Plas ben de çok şey <gülüyor> <O zanda> yok. Oğuzhan da yok. Plasibo'dan Without You I'm Nothing. Evet. Gerçekten dinleyicisi olmadan radyo olmuyor. Radyo olmadan da dinleyici olmuyor. Böyle bir ee... her neyse. Plasibo. Thibaut Without you, I'm Nothing ikinci albümleri e, yılını hatırlamıyorum e, bakmadım da 96 veya 97 Oralar. Gibi, herhalde öyledir ee, cesur bir tercih bu şarkıyı seçmek tebrik ediyorum teşekkür ederim ee, fırtınalar koparsa kopsun demek sanki <gülüyor> <gülüyor> onu da çalsak mı acaba <gülüyor> kapanış <gülüyor> için neden yani, olmasın hiç fena fikir değil e... Fena bir fikir bence. <gülüyor> Bunu söyleyecek birinin yanımızda olması güzel. <gülüyor> e, Tuğçe Arada niye böyle şarkılar seçtin diye e, soruyordu. Ben de ne kadar üzgün olduğumu e, ve esasında radyonun yıllardır, yıllardır e, benim için ne kadar bir kendini ifade etme aracı gibi olduğu şarkıları da ona... Göre seçtiğimi, o haftaki, e, o zamanki ruh halime göre ilerlediğimi e, çok esasında yeni bir haber değil. Bu oldukça aşikar olduğunu düşünüyorum ama bu akşam için özellikle galiba <gülüyor> böyle oldu açık ağlanacak e, şarkılar e, seçkisi gibi oldu. Ki Tuğçe inan bak bunlar hafifi daha neler gördü yani. yani daha Tahmin ederim. Daha ne? Şahit olmuştum var. Ne ağlamalar gördü yani. <gülüyor> e, ama belki de ağlamamak e, diğer tutumlar. Ozan'ın hmm. ümidi, Tuğçe'nin öfkesi sağ olsun. E, onlar, ben Haziran'da o... haberi ilk aldığımızda biraz daha senin gibiydim. Ben de yayında öyle ağlaya yazdım. Şimdi daha farklı bir ruh halindeyim galiba. Şimdi aslında radyo da daha farklı bir ruh halinde. Şimdi haline. metal dinlemek istiyorum. Okey. <gülüyor> ee, o zaman metalle bitirelim. Ne ama? Fate to Black. <gülüyor> <gülüyor> Akıma o, o da vardı da. Ee, şimdi bir, bir, bir, bir e, metal metal'e çalan bir parçayla devam edelim. Ee, ağlamalarla ve metale çalan bir parçayla devam edelim akabinde belki metal sorba bir ruh hali elbette ki her zamankinde ee, şimdi yine Guns N'Rose'la dönüyoruz Atapot'un bahçesindeki Yucut Bimayi'ndan Hastalavista'dan sonra bu sefer de ağlama ediyor Guns N'Rose'un herhalde en meşhur şarkısı mı oluyor bu Don't Cry switcher yani Switch hmm. Aa, yarışır Don't, switch don't cry Bad. I'll still be thinking of you and the time. Guns Roses'dan e, bana geldi bu şarkı ağlama e, <gülüyor> diye söyledi Axl e, Rose Hazretleri. E, Gayet de sağlam bir şekilde dedi. Evet. Bir ara şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hı. Ay Palas'ta, mikrofonların önünde olarak. E, tabii ki dinleyicilerin şu an kafası karışıyor. Okey. Yani bir üzüntü şarkı var daha sert şarkılar var. Böyle bir sağa bir sola gidip geliyor gibi hissedebilirler ama bu aslında çok güzel bir şey. Çünkü ya şu an günümüzde maalesef bütün seçimlerimizi, bütün beğenilerimizi algoritmalar beğeniyor. Pardon, güzel bir diz oldu. Evet. Yönlendiriyor. Algoritmalar yönlendiriyor. Biz burada radyo denen şeyde, karasal yayında birinin seçkilerini, birinin ruh halini takip ediyoruz. Yani onun ruh haline subscribe oluyoruz. Ve ruh halinde değişken olması gayet olağan bir şey. Bu artık gitgide belki insanlara garip geliyor. Yani radyo dinleme davranışı. Ama dikkat edin. Hani yeşilli sarılı başka müzik plat... marka verebiliyor muyduk? <gülüyor> <gülüyor> başka müzik platformlarının içerisinde yani radyo adı altında dinlediğimiz şey yine bizim beynimize uyumlanarak yine bize bizim istediğimizi damla damla serum gibi vere vere aynı şekilde bir kısıtlı bir beğeni havuzunda bizi yuvarlayan bir iş kolu. Ama radyoda içinde programcı olan, içinde insan olan e, geyik olacak ama işte için içine ruhunu katan, sözlerini katan bir yerde yani bugün de böyle deyip sizi haftadan haftaya da sağdan sola yatırabilir. Aynı programın içerisinde ya şu anda da böyle bir şey oldu deyip orada da sizi sağdan sola yatırabilir. Ee, böyle de güzel bir şeydir radyomuz. E buna da, bunu da pazarlar dünya. E, kapitalizm bunu da artisanal diye pazarlar. <gülüyor> Handpicked. Şu olacak zaten. eyayla <gülüyor> AI Tolga e, AI'yına bağlanalım. Onun seçkileriymiş gibi ha, de devam edelim. tıklı metal Burada AI yapabilir gayet. E, yapabilir. Senin 23 senelik Hı. arşivini kullanırsa. Doğru. Doğru. Konuşmalarını da yüklersin. Eyvah, eyvah. Eyvah. Ama senin şu andaki ruh halin Hemen nerede? Hemen kapat, kapat. Andırayı, kapat. <gülüyor> <gülüyor> Ee, son şarkı Andrei'den e, geliyor konuşmalarımız üzerinde de önerdi ve çok yerinde bulundu konseyden geçti ve <gülüyor> Nazlı'nınki gibi olmadan e, hepimizin bildiği ve milyon defa mi, milyon defa dinlediğimiz bir efsane şarkıyla bitireceğiz e, Tuğçe'nin de metalci geçmişine ve uyanılığım isteğine uyuyor <gülüyor> e, Cem'in ve Tuğçe'nin öfkesine uyuyor e, son derece yerinde bir şarkı geldiğiniz için çok teşekkürler Tuğçe saat 8'den beri buradasın. Gerçekten. Helal Hiç eve gitmek Günden istemiyorum bravo. hala. Burada mı yatsam acaba? E, evet kendini zincirle kapıya yani orada Türk gelirse. Radyoyu bırakmak istemiyorum. Bırak çünkü yani, ben haklısın, desen, haklısın. E, Ozan çok teşekkürler. Benim için bir zevk. Ozan da bu arada yani benim radyoya başladığım 2001 yılından beri bir program dostum. Ee, çok eski dostum olmasının haricinde program dostumda. Aynı zamanda Açık Radyo'nun Twitter'da bir anlamda Açık Radyo ona borçlu. Açık Radyo'nun Twitter'ını Ozan kurmuştu. Her neyse Metallica'dan Seek Destroy ile bitiriyoruz. Bütün dinleyicilere destekçilere çok teşekkürler Tuğçe ve Ozan. Çok teşekkürler. İyi Biz geceler. Teşekkür ederiz. İyi geceler herkese. F filling Bu dizinin tolga TRT